''Senin oy verdiğin adamların açmış olduğu üstten bu kadar mazlumlar öldü. Kudüs senin neyine?'' ''Senin ülkende Allah Azze ve Celle'nin sözü bir muhtar kadar geçmiyor. Kudüs senin neyine?'' ''Sen Allah Azze ve Celle'nin dinini ne kadar biliyorsun? Kudüs senin neyine?'' ''Allah seni ne için yaratmış? Sen daha bunu bilmiyorsun. Kudüs senin neyine?'' Subhanallah. Şimdi bir tane Göya hoca var. Beyefendi ne diyor, ne yazmış sosyal medyada? Kudüs'ü Türk askerleri kurtaracakmış. Peki madem kurtaracaksa bugüne kadar niye kurtarmadı? Bu kadar insanların, bu kadar mazlumların ölmelerini niye bekledi? Allah Azze ve Celle sizden hesap sormayacak mı? Aynı bu askerleri yöneten devlet kendisi değil mi? Bu topraklarda, burayı konuşalım biz burada yaşıyoruz. Bu topraklarda Allah Azze ve Celle'nin sözü bir muhtar kadar geçiyor mu? Allah Azze ve Celle'nin dini bu topraklarda yaşanıyor mu? Allah Azze ve Celle'nin dini kaç tane evde var? Niye şimdi herkes Kudüs'ü konuşuyor? Çünkü tağutlar tam şu anda gözlerimizin içine soktukları için. Medyayı kontrol ettikleri için onlar önümüze ne atıyorsa, gündemimizi nasıl belliyorsa... Biz onların dediklerini yapalım diye. Peki iki hafta önce Kudüs niye kimsenin umurunda değildi? Allahu Ekber. Allah rızası için bu insanlardan iki hafta önce kim Kudüs'e dua ediyordu? Niye? Anne hani niye şimdi ne oldu? Medyaya taşındı diye. İstedikleri gibi insanların duygularıyla oynuyorlar. Peki sizin işte bu göya hocanın Allah Azze ve Celle seni kahru perişan eylesin eğer seni hidayet etmeyecekse. Biz senin için yine hidayet istiyoruz. Allah Azze ve Celle seni kahru perişan eylesin eğer hidayet bulmayacaksan. Senin gibi ve senin gibi tağutlara yardım edenin, mideden tağutlara bağlanıp tağutların dinini yayan bütün hocalardan, onların ilim talebelerinden Allah Azze ve Celle sizi hidayet eylesin. Hidayet etmeyecekse size öyle bir bela versin ki bir daha başınızı havaya kaldıramayasınız. Peki... Ee, o düste olanlar, mazlum insanlar onlar biz bunu istemiyoruz. Rabbim Allah Azze ve Celle biz Müslümanları, biz Müslümanları bu zilletten kurtarsın.'' Peki Suriye'deki kampta olan senin bacıların değil mi? Sen onlara en son ne zaman dua ettin? Sen onlara en son ne zaman yardım ettin? Onlar senin bacın değil mi ya? Onlar da Müslüman sana göre. Onlara niye dua etmiyorsun? Çünkü niye tağutlar bunu göstermek istemiyor? Tağutlar bunu göstermek istemiyor. Senin verdiğin oylarla, senin verdiğin oylarla seçilen bu yönetim Adana'dan Amerika uçaklarına izin vermedi mi gidip Suriye'yi bombalasın, gidip Irak'ı bombalasın? Yüzbinlerce binlerce ölünün, mazlum ölünün kanı senin ellerine yapışık değil mi? Senin bu göya dua ettiğin, göya şeriatı getirecek bu kahrolası insanlar, Allah Azze ve Celle onların kökünü en kısa zamanda bizim ellerimizle getirsin. Bu insanların açtığı Adana üstünden Amerika'nın uçakları yüz binlerce insan öldürmedi mi? Yüz binlerce mazlumu öldürmedi mi? O mazlumların, babaları ölen o yetimlerin duasını Allah Azze ve Celle işitmeyecek mi? Aleyhissalatu Sallam Muaz bin Cebeli Yemen'e götürdüğünde ona demedi mi? Mazlumun duasını kendine alma ey Muaz. Çünkü onun duasıyla Allah arasında hiçbir hicap, hiçbir perde yoktur. O mazlumlarının duasını Allah Azze ve Celle işitmeyecek mi? Senin verdiğin oylarla bunlar yapılmadı mı? Bu toprakta, senin verdiğin oyların verildiği bu toprakta, senin verdiğin oylarla yönetilen bu topraklarda bunlar Allah Azze ve Celle bir muhtar kadar söz hakkı veriyorlar mı? Allahu Ekber. Peki ben sana şunu da sorayım. Filistin'de şu anda insanları bombalayan, senelerden beri bombalayan insanlar Türkiye'de yetiştirilmedi mi? Konya'da yetiştirilmedi mi? He? Bunları niye konuşmuyorsunuz? Göya hoca sen bunları niye konuşmuyorsun? Bu adamlar Türkiye'de yetiştirilmediler mi? He? Zamanında İsrail'de bir ateş çıktı hatırlıyorsunuz. Ateş çıktığında senin ülkenin uçakları gidip onlara aynı günün içinde yardım etmedi mi? He? Bunlar göğe senin düşmanın he? Bir tarafta one minute diyeceksin Ondan sonra Kısa bir zaman sonra silah anlaşması yapacaksın Allahu Ekber Aynı Filistinleri Bunlar her bayram bombalamıyor mu? Kaçıncı kere oluyor? Ne zaman yardım etti bunlar? Allahu Ekber Allahu Ekber Abi bak sıkıntı şurada İnsanları Cihattan uzaklaştırdılar Mücahitlere bütün dünyada Terörist gözüyle baktılar işte Allah Azze ve Celle o hayırlı olan mücahitleri aldı. Rabbim onların şehadetlerini kabul eylesin. Onun için şimdi biz zilletin içindeyiz. Allah Azze ve Celle şu anda bize zilleti tattırıyor. Niye? Sizin terörist dediğiniz insanlar işte. O insanlardan İsrail korkuyor. İsrail senin kınamandan korkmuyor. Sen sabahtan akşama kadar İsrail'in konsolosluğunun önünde dur. sabahtan akşama kadar kahrolsun İsrail'de. İsrail kahrolmayacak. Tamam Zaten onların istediği de tam bu. Tam istediklerini de yaptılar. İnsanların elinden silahları aldılar. Kılıçları aldılar. Ne verdiler? Demokrasiyi verdiler. Tağutların yoluna gitmeyi verdiler. Oy kağıdını verdiler. Siz de bu oy kağıdını aldınız. Bakın Allah Azze ve Celle sizi nasıl rezil etti. Ve sizi daha da rezil edecek. Naam. Sadece Kudüs mü? Değil değil. Kabe ne durumda? Yani Kudüs senin neyine? Ne?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 Yani şunu söyleyeyim misal olarak anlaşılsın. Sabah namazında sana yorganın ağır geliyor. Sen ne yapacaksın İsrail'e karşı? Allahu Ekber. Daha sen kendi beldende bütün fikrin dünyalık üzerinde. Bütün fikrin dünyalık üzerinde. Sen ne yapacaksın onlara karşı? Bu iş 70 bin tane Yasin'le okumakla olmuyor. 70 bin tane Fetih Suresi'yle okumak olmuyor. Yasin Suresi Kur'an'ın Suresi değil mi? Fetih Suresi Kur'an'ın Suresi değil mi? Sen bu Kur'an'a hüküm hakkı veremedikten sonra, sen bunlara istersen 70 kere oku, istersen 70 bin kere oku, istersen 700 bin kere oku. Ne değişecek? Sen bu Kur'an'a hüküm hakkı vermiyorsun. Senin oy verdiğin insanlar bu Kur'an'a hüküm hakkı vermiyor. Sen istediğin kadar oku. Bu Kur'an okumak için gelmedi. Ne için geldi? Li yahkuma beyine İnsanların arasında hükmetsin diye. Ne kadar hükmediyor bu kitap bugün? Allah Azze ve Celle'nin kitabı ne kadar hükmediyor senin evinde? Ne kadar hükmediyor senin mahlende, Ne kadar hükmediyor senin şehrinde? Ne kadar hükmediyor senin ülkende? Senin ülkende Allah söz hakkı yok. Allah Azze ve Celle'nin söz hakkı yok. Sen Kudüs'ü ne yapacaksın? Ama elhamdülillah biz Müslümanlar olarak, Müminler olarak galip geleceğiz. Çünkü bizim Rabbimiz bize söz vermiş. وَلَيْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى mu'minin سَب۪يلًا Allahu Ekber Allah Azze ve Celle kafirlere hiçbir zaman Müslümanlar üzerine yol vermeyecek. Eğer bugün insanların üzerine yol veriyorsa bilin ki bunlar Müslüman değildir. Bu kadar basit çünkü ayetin lafzı açık. Ee, İsrail'in bir savaşı vardı. Bir 6 günlük, 7 günlük savaş vardı 60-70. senelerde. Orada Arapları kahru perişan eylediler. Yani Allah Azze ve Celle Arapları razile dedi. Seyyid Kutup orada çok güzel bir sözü var. Diyor ki ona sordular hani bu ayete göre... Allah Azze ve Celle kafirlere, müminler üzerine yol vermeyecek. Bu ayete göre hani bunlar nasıl kaybettiler, niye kaybettiler? Diyor ki onlar Allah Azze ve Celle'nin dininin bayrağı için savaşmadı. Onlar tevhid için savaşmadı tabiri caizse. Onlar kendi ülkelerinin, kendi ırklarının, kendi zihniyetlerinin peşinde savaştıkları için Allah Azze ve Celle onları onların üstüne galip getirdi. Sen her Müslüman hocayı... Her muvahid hocayı insanlara, nasihat eden insanları içeri atan bir sistemde yaşıyorsun. Sen her mücahidi içeri atan bir sistemde yaşıyorsun. Her mücahidi en kötü şekilde terörist olarak, pislik olarak tanımlandıran bir medya etkisinde yaşıyorsun. Allah Azze ve Celle sana fetih verir mi? He? Biz şöyle dua edelim kardeşlerim. Biz galip geleceğiz. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin. Siz gali, geleceksiniz eğer mümin iseniz. Bakın tek şart ne? İman. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Biz şöyle bir beddua edelim inşallah. Ya Rabbi sen Yahudileri ve onların yandaşlarını en kısa zamanda kahru perişan eyle. Sen Yahudileri onların yandaşlarını, onların yandaşlarını sevenleri onlara herhangi bir şekilde destekleyenlere öyle bir bela ver ki öyle bir musibet ver ki daha tarihte hiç kimseye tattırmadığın bir musibet olsun ya Rabbi. Allahum amin ve ahiru'd da'wana en rabbil alamin.